Car menjei n-sămpune n-aioc când sevii Sămăi șoară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 Turan'ın bir yanı bugün 20 yaşına girdi. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ammer Ketenceoğlu ben. Canlı yayında sizlerle birlikteyim. Açık Radyo Stüdyolarında ve 94.9'dasınız. Evet Turan'ın bir yanı 20 yaşına girdi. Yaklaşık bugünlerde aradan 20 sene geçtiği için tam olarak tarihi e, anımsayamıyorum. Ama e, 10'lu 20'li Kasımlarda yani kuruluştan ee, ...düzenli yayına başlamam, başlamasından açıklıyorum... ...çok kısa bir süre sonra... E, ...Tura'nın bir yanı... ...yayına girdi ve... ...hala yayında... ...o zaman... ...lisede okuyanlar şimdi... ...artık çalışan, işsiz... ...oldular... Ee, ...bir kısmı... ...ne diyelim... E, ...iyi yerlere yükseldi... ...belki bir kısmı öldü... ...ama... Hayat devam ediyor. Biz de buradayız. E, 20 sene önce Türkiye'deki politik ortam tabii ki çok sertti, çok hareketliydi. Faili meçhullar boldu ama bugün de diktatörlük yaşıyoruz. 20 sene önceyi aramıyoruz. Hiç de aratmaz. E, de yine çalkalanmalar var. Kulağımız girişte. E, vesaire vesaire. Kral ve beni hatırlıyorum. Evet bugün geçen hafta duyurduğum gibi program boyunca dileyen herkes bu programa bağlanabilir. Hemen numarayı hatırlatayım. 0212 343 4040 0212 343 4040 Numarayı zaman zaman hatırlatacağım sizlere. Bugün ortaya karışık bir repertuar e, getirdim size. Bir playlist, bir e, şarkı listesi getirdim. E, hem sevdiğim şarkılar hem başka başka bölgelerden olmasına dikkat ettim. İşte hani sınırları e, Tuna'nın beri yanı yani Balkanların sınırlarını aşan e, örneği kanıtlamak üzere de alakasız bir yerden Dağıstan'dan bir şarkı getirdim sizlere. E, Ammer Ketencoğlu ve Balkan yolculuğundan ve Ammer Ketencoğlu ve e, Zeybek topluluğundan şarkılar getirdim. E, sürprizli bir akış olacak 0212 343 40 40 numarayı arayıp Tuna'nın beri yanına dair e, hikayelerinizi düşündüklerinizi duyduklarınızı tabi şey yapmadan e, ne diyelim aşırı bir övgü bombardımanına tutmadan e, ayarında tabi ona, ona karışmam belki doğru değil ama hani e, belli bir şey içinde. Ee, sağduyu içinde benimle paylaşmanız, herkesle paylaşmanız beni çok çok mutlu edecek. Ee, şu andan itibaren arayabilirsiniz. Ee, Aranmazsak da şarkılarımız bol. Hiç merak etmeyin. Çünkü şunu da biliyorum. E, telefona, ya yani radyoya bağlanıp bir şey söylemek pek de kolay bir iş değildir. Ee, Birçok dostumun ya da e, tanımadığım insanın bu programı severek dinlediğini biliyorum. Amerika'dan, Çin'den, şuradan, buradan e, özellikle tunanınberiyani.blogspot.com açıldıktan sonra e, yaklaşık iki senedir e, bu programın takipçileri istediği zaman programa ulaşma şansını elde etti. Dolayısıyla e, şimdi veya yani yayınlandığı anda ya da daha sonra pek çok özel dinleyiciye bu programın ulaştığını biliyorum. Hani düşüncelerinizi söylemeseniz de ben az çok hissediyorum. Zaten kalabalıklarla bir işimiz yok, e, nicelikle işimiz yok, nitelik peşindeyiz. Dolayısıyla dünyanın her tarafından herhalde 3-500 bin tane, 2 bin tane neyse bu programı dinleyen ve seven dostlarımız dinleyicilerimiz vardır. Onlar da bize yeter. İlk şarkımızı dinlemeye başlıyoruz ve siz de 212-0212-343-4040'dan bana ulaşmaya başlayabiliyorsunuz. İlk şarkıcımız Anuka Dragan. Harika bir albüm yapmış. Ağırlıklı olarak Transilvanya şarkılarını bir araya getirmiş. Ee, daha oda müziği sound'unda bir e, anlayışla düzenlemeleri yapmışlar. E, yaylılar ağırlıklı tabii ki e, gerçi Transilvanya'da zaten yaylılar var ama bu düzenleme anlayışı birazcık daha böyle e, barok müziğe bağlantılı bir anlayışla yapılmış Anuka Dragan'ı dinleyeceğiz Maramureş bölgesiyle ilgili ki e, Transilvanya'nın kalbidir Maramureş'le ilgili bir halk şarkısı <Gülüyor> che ti m'armamor su aldık ne mutlu bir ilk parçayı dinlemek üzereyken, bitirmek üzereyken yakın bir dost Aşık Radyo programcısı sevgili Cüneyt Ceban Selamlar Cüneyt'ciğim. Selamlar Muammer. Nasılsın? İstimbod'dan mı arıyorsun? <gülüyor> İstimbod'dan arıyorum. <öyle> sefer halinde <gülüyor> Harikasın. Açık denizde falan. Açık denizde evet. ben çok karışmayacağım. E, düşüncelerini, duygularını dinleyiciyle paylaşman çok... ...mutlu etti beni Önce paylaşmak istemen... ...top sende... ...bir şey demiyorum ben... ...ya işte benim... E, ...hayatımda önemli yeri olan insanlardan birisin... ...ta en başından beri izliyorum... ...senin müzik kariyerini... ...ve inanılmaz bir şekilde geliştiriyorsun... kendine ve inanılmaz bir... ...sebat da var yani 20 yıldır bu programı... ...hiç aksatmadan sürdürmek... ...bunca e, müzik çalışmaları arasında... ...konserler arasında... Ee, Hayatta çok... pek o kadar sabahlı sayılmam ama <gülüyor> <gülüyor> hiç olmasın programımız var haklısın. Yok canım sebatlısın. <gülüyor> evet çok tebrik ediyorum nice nice 20 yıllara diyorum ee, açık ya radyo var oldukça senin de var olacağına inanıyorum programının yani. Çok teşekkür ediyorum inan e, çok mutlu ettim beni için. Kucaklıyorum çok... öpüyorum seni. Ben de öpüyorum seni. Hadi hoşça Sevgiler, kal. Evgiler hoşça kal. Bye bye. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Cüneyt Çebanoğlu'yla oyununa görüştük. Onun o enerjisini hemen size aktarmış olduk. Harika oldu. İkinci parçamız daha doğrusu ikinci parçamızı anons etmeden numaraya anımsatayım. 0212 343 4040 0212 343 4040'dan her an ulaşmanız mümkün. E, Tuna'nın biri yanına. E, aylar önce bir Telefon misafirim olmuştu. Bu programa e, doğuğunu anımsıyorsam İtalya'dan katılmıştı. Goran Kovačević, Sırp bir akordeoncu. Harika bir akordeoncu. Klasik müzikten caza kadar çok değişik alanlarda tabii ki e, geleneksel müzikte dahil olmak üzere çingene müziğe de dahil olmak üzere pek çok e, alanda 40'a yakın albüm yapmış. Daha heyane bir müzisyendi bu. Sohbet etmiştik, samimi sıcak sesini duymuştuk. Onun e, ağırlıklı olarak çalışmalarını sürdürdüğü The Dush adlı bir topluluğu var. Sırp müzisyenlerden oluşan. E, ve çeşitli albümlerde onlarla kaydettiği ya da tek başına kaydettiği, farklı projelerde kaydettiği şarkılarından oluşturduğu Passion adlı bir albüm var elimde. Passion. E, Oradan bir parça çağ seçtim sizlere. Bisko Moy parçanın ismi ve Goran Kovačević. <gülüyor> Oh, oh, oh. için harika akordeonunu dinledik. Kuzey Bulgaristan'dan temalardan oluşturduğu Miskomoy adlı parçasını dinledik. Sanıyorum kendi bestesi olması gerekir bunu. Evet e, anımsatıyorum 0212 343 4040 numaralı telefondan Tuna'nın Beriyan'ın 20. yaşını kutlayabilir dileyen arkadaşlarımız dostlarımız dinleyicilerimiz. Evet, e, üçüncü örneğimiz Polonya'dan. Haftalar önce size çalmıştım. E, bahar ayında da Türkiye'yi ziyaret ettiler. İşte Türkiye ile Polonya'nın, Osmanlı ile Polonya'nın e, ilişki kurulmasının 500. E, yıl etkinlikleriyle bağlantılı olarak. Yanuş e, Prisinovski triodan bahsediyorum sizlere. Yanuş Prisinovski, e, Prisinowski inanılmaz bir müzisyen. Ee, Doğu Polonya folk müziği geleneğinden yetişmiş kemancı, akordeoncu, simbalci, e, şarkıcı. Yani en azından on elinde dört e, maharet taşıyan birisi. E, çok da alçak gönüllü bir müzisyen. Birebir tanışma imkanımız da oldu tabii ki. Türkiye'ye geldiğinde... E, Ağırlıklı olarak aslında mazurkalarla ilgili çalışıyor. Ama genel olarak Doğu Polonya halk müziğine hakim. Ee, aslında onların yaptığı müziğe belki azıcık neofolk diyebiliriz. Çünkü e, farklı ögelerden de klasik müzik olsun, caz olsun, e, aynı zamanda da doğaçlamaya olsun e, büyük yer veren bir müzisyen. Ee, müzisyenleri de birlikte çalıştığımız müzisyenleri de birbirinden harika. Yanuş Pulsinowski trioyu dinliyoruz şimdi ee, bir mazurka çalacaklar. Evet sevgili dostlar ikinci bağlantımız ee, ne diyelim ilginç bir yerden Bağdat'tanmış. Merhaba Kerim'cim. Kerim Muamber merhaba dostum. Ee, Nasılsınız? Bağdat'tan çok selamlar. Valla şaşırttın beni Kerim'cim çok memnun oldum. Evet. Bağdat'tan e, seyirciye dinleyiciye daha doğrusu sesini duyurmak benim çok mutlu etti. Güzel sesin buraya kadar geliyor. Sen bizim için ve e, müzik için çok özel bir insansın. İyi ki varsın. E, dünyanın her yerinde ulaşabildiğim her yerde seni takip etmeye çalışıyorum. E, seni çok seviyoruz. Hep var ol. Bu vesileyle ben hemen araya sıkıştırayım. E, ben dostlarımıza dinleyenlere e, bu güzel dinletin arasında küresel ısıma ile ilgili küçücük bir mesaj vereyim. Doğanın seslerine kulak verelim hep beraber. Çünkü müzik de e, varlığını doğaya borçlu. Bunu biliyoruz. Doğanın seslerinden esinlenmişiz. Aynen. E, Aynen. Ben küresel ısınmaya, doğanın seslerine dikkat vermeye çağırıyorum bütün dostları. Bağdat'ta seni dinliyorum. Büyük bir heyecanla çok uzatmayayım. Başarılar diliyorum. Sen hep var ol. Çok teşekkür ediyorum. Bağdat'a kucak dolusu selam. Aman kendinize mukayyet olun diyeceğim. Başka bir şey diyemiyorum yani. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar. Selam ve sevgiler. Evet, hakikaten hoş bir e, sürprizdi. E, Kerim arkadaşımız Mavinota adlı amatör bir halk müziği topluluğu kurdu. Birkaç arkadaşla birlikte yaklaşık 3-4 senedir e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, Mavi Nota işte otantik halk müziği seslendiren... E, hafta sonları toplulup hem kendi aralarında türkü söyleyip hem de e, kendilerini daha ileri noktaya taşımaya gayret eden e, saygıya layık arkadaşlar hepsi. E, bu arada onlardan dinleyenler varsa da selam ve sevgilerimi gönderiyorum hepsine. Evet. Yanış Prisinovski trionun mazurkasını azıcık kestik çünkü daha Bağdatlardan e, bu programa ulaşan bir dinleyici aramışken e, Yanış'ın sesini istediğimiz zaman buradan duyurabiliriz ama o kolay kolay bizim e, karşımıza çıkmaz diye düşünüp azıcık kestik. Evet dördüncü parçamıza gelmişiz. E, Bulgaristan'dayız. <gülüyor> sık sık uğradığımız noktalardan birisi. Tabii yine anımsatayım. 0212 343 4040'dan e, Tuna'nın Biri Yanı programın. 20. yaşını herkes kutlayabilir. Magda Puşkarova. E, Stranca bölgesinin yetiştirdiği, e, bölgenin halk müziğini derleyip toparlayan e, önemli bir derlemeci ve şarkıcı. Müthiş bir ses tabii, çok güçlü bir ses. E, Magda Puşkarova adına bir de e, şeyde, Varna'da doğru anımsıyorsam. Ee, bir topluluk var. Günümüzde de onun derlediği şarkıları e, seslendiriyorlar. E, taş, e, geleceğe taşıyorlar. Pek çok albüm yapmış. Bende de bir iki üç tanesi mevcut. Magda Puşkarova yani gerçekten stranca Bulgaristan'ın stranca folkloru için bir e, ekol bir e, ana diyelim. Yunanistan'da Donnasamyu Donna kimse Bulgaristan'ın Bulgaristan Stranca bölgesi içinde Magda Puşkarova e, odur. Şimdi ondan çok meşhur bir e, uzun hava dinliyoruz ve Bulgaristan'ın kuzeyinde e, Stranca bölgesindeyiz. Oh Altyazı M.K. Evet bu tür e, ne diyelim telefon bağlantılarına açık programlarda tabii ki çok eski dostlarımız da e, arayabiliyorlar. İşte onlardan biri Ekim 1980'den bu yana 12 Ekim'in 12 Eylül'ün hemen ertesi günlerinde okul yıllarında başlayan ve hala kesintisiz devam eden dostluğun sonucu işte karşımızda Selam Hikmetciğim. Selam Selamlar İzmir'den selamlar. İzmir'den selamlar. İzmir'e selamlar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, hem en 20. Yılı yılınızı kutlamak istedim. hem de seni kutlamak istedim. Onun için aramıştım. Arkadaşız. 20. yılınızı falan demeyeceksin. 20. yaş gününü diyeceksin. Evet. 20. Burada, yaşlı burada resmiyet yok. Ama bugün çok daha uzun. <gülüyor> İyi maçım. Öpüyorum seni. Teşekkür ederim. İyi yakladım. Eyvallah. Heyecanlanma rahat ol. Burada her, her şey serbest bu programda. Peki. Öpüyorum. Hoşça kal. Hoşça kal. Sağ ol. Evet, az önce yanlış şarkı çaldık. Ee, böyle bir program yanlışsız olur mu? Bu da nazar boncuğu olsun. Ee, doğru şarkıyı dinlemeye çalışalım. Yani Magda Puşkarova'ya azıcık kıyak yapmış olacağız ama... E, ...çok değecek bir ses. Az önceki uzun değildi tabii ki. Allah Allah filan diyenler çıkmış olabilir. E, bu da programın yanlışlığı. Şimdi asıl çalmak istediğim parçayı dinleyeceğiz. E, uzun bir parça ama... Aramakta çekinmeyin ee, dinleyicilerimizi aradığı zaman parçanın uzunluğu hiç önemli değil ee, düşeriz peki başlamadan o zaman şarkıya başlamadan dinleyicimiz varmış kim var acaba Alo Merhabalar Merhabalar Alo Artvin'de Mete evet, Bey Merhaba Mete. Nasılsınız Mete Bey Teşekkür ederim siz nasılsınız Çok teşekkür ederim geçen sene de ee... Yalnız bırakmadınız bizi. Çok teşekkür ediyorum. Nereden Abi, arıyoruz? Estağfurullah, estağfurullah. İyi yayınlar. E, nice yayınlara. Çok teşekkür Biri ediyorum. Yıllara. Nereden arıyoruz? Bir kendimizi azıcık tanıtalım. Artvin'den arıyorum. E, ben de biraz akordiyon çalarım yani. Harika. Meraklıyım. Harika. Evet. Elimde bir skandalli vardır. Bir de hohner vardır. iki tane. Oo ne güzel. Bir gün Artvin'e yolumuz düştüm de onları deneyeceğim inşallah. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. İnsan daha daha kavuşmaz derler. İnsan insana kavuşur derler. Kışkusuz. Kışkusuz. Kış Mete Bey. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Ben de aradığım iyi yayınlar diyorum. Bekleyenler olur. Meşgul etmeyeyim. Peki. Fazla. Sevgiler gönderiyoruz. Ben Ertünün. de saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun. İyi Hoşça yayınlar. Kalın. Hemen bilgi vereyim. Ee, Mete Bey yaklaşık yani yanılabilirim 7-8 sene den bu yana bütün programı dinler, bütün turnon biri yan programlarını dinler, Artvin'den internet sağ olsun bin defa yaşasın ee, ve çoğunlukta da arayıp düşüncelerini söyler. Ee, sağ olsun hep de beğenir programımı valla yani her zaman da güzel şeyler mi çalıyorum falan diye de kendi kendime düşünüyorum. Ee, sağ olsun bu yaş günü programında da. Beni yalnız bırakmadı. Sizlere de sesini duyurmuş oldu. Geçen sene bu kutlamayı 19. yaş kutlamasını yaparken çok ciddi bir santral sıkıntımız vardı. Telefonları zor aktarıyorduk filan. Ee, yalan yanlış aldık sesini ama bu sene kusursuz duyurabildik Artvin'den. Evet dinlemeye başlayalım Magda Puşkarova'dan. İşte gerçek asıl uzun havası çalmak istediğim. a star Eğer dostlar, yorumsuz bir bağlantımız var şimdi. Ee, vallahi haberim yoktu. Kararlaştırılmış bir şey asla değil. Ee, ne diyeyim, söz sende. Dinliyoruz. Merhabalar, Muammer merhaba. Ee, Elif Kesenceoğlu ben. Ee, muammerin de söylediği gibi bu bağlantı gerçekten e, kararlaştırdığımız bir şey değil. Ee, ben Kesenceoğlu olarak değil de Elif olarak arıyorum. Tuna'nın Beriyan'ın e, takipçisi olarak arıyorum. E, bu program yıllarca devam etsin. Sen hep müzikle uğraş ve biz hep senin e, müziğinde bir yerlere dalıp gidelim. Var olursa diyorum. Çok teşekkür ediyorum canım. Öpüyorum seni. Hoşçakalın. hoşça, kalın. hoşça kalın. Alo. Alo. Şarkımıza devam etseydik aslında. Magda Puşkarova uzun havasını seslendirirken e, değerli dinleyicimiz Fuat İnce aramış. E, kutlamış 20. Yaşı, yaşımızı hep telefondan aradığı için çok uzun konuşmamış. E, artı hemen bir düzeltme yapalım. E, Kuzey Bulgaristan'a yakın olmakla birlikte e, Güneydoğu Bulgaristan olarak düzeltmemiz gerekiyor. Stranje bölgesini harita bilgim çok o kadar da parlak değil tabi. Onu kabul edelim. Evet, beşinci örneğimiz, daha doğrusu aslında altıncı şarkımız Arnavutluk'tan gelecek. Arnavutluğun ortasından Tiran ahenkleri olarak bilinen e, tarzla bağlantılı bir şarkıcıdan Hafsa Ziberi. Hafsa Ziberi, e, Tiran şarkılarının, Tiran ve çevresinde söylenen şarkıların e, kraliçesi. Çok önemli bir ses. Ee, onun sesini duyuracağım sizlere. Ve bu albümü e, değerli büyüğümüz Avukat Ömer Voştina'nın plaklarından koleksiyonuma kazandım. Buradan ona da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, sağlıklı bir yaşam diliyorum. Pek iyi değildi sağlığı çünkü. E, şeker hastalığı çekiyordu. Evet. E, Ömer abinin arşivinden Avukat Ömer Voştina'nın arşivinden Hafsa Zibari'nin Hapsa Ziberi'nin sesini dinletiyorum sizlere ve Orta Arnavutluk'tayız. Sevgili dostlar bugün Tuna'nın yanının 20. yaşını kutluyoruz. Yine bu serüvenin başından itibaren hatta çok daha öncelerden yanımda yanı başımda duran eski dostlardan biri aramış. Epeyde de sesini duymamıştım. Merhaba Firdevs'ciğim. E, merhaba Muammer'cim. E, seninle böyle radyoda konuşmak enteresan tabii ama e, tebrik etmek istedim. Valla seni açık radyoda dinlemek benim için ayrıca bir keyif Seni dinlemek zaten keyif Ama e, kıymetlilerim arasında kıymetlilerden birini dinliyorum e, Hissi veriyor bana bu e, Senin e, olağanüstü koleksiyondan dinlettiğin her parça e, Benim için komşunun gizli bahçesinde keşif hissi e, Çok çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Aradığım güzel de, duygularını, için. düşüncelerini paylaştığım için öpüyorum Görüşmek üzere ya, yeah. gününde rekor kırıyoruz. Daha önce bu tip kutlamalar yaptım ama e, internetin de daha güçlü olmasından kaynaklanıyor herhalde. Hemen sevgili dinleyicimiz yine hatta merhabalar Yıldıray Bey. Merhaba Yıldıray Şahinler ben. Şehir Tiyatrosu oystuyum. Ee, aynı zamanda İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kurucularındanım. Harika. Ee, şimdi yayınınızı her zamanki gibi dinlerken kafamadan geçti ki 20 yıl olmuş. Ben deneme yayından beri açık radyo dinleyicisiyim ve o zaman muhtemelen lisede falan mıydın Yıldır'a? Yok. 17 yaşında ben şehir tiyatrosuna başladım. Şimdi 46 yaşındayım. E tamam. 29 yıldır şehir tiyatrosundayım. Zaman çabuk geçiyor demek ki. Aynen. Şimdi genellikle şehir tiyatrosunun matineleri saat 3'te olduğu için matineye giderken yolda dinlerim ben hep sizi. Yine yoldayım. Bu sefer matineye değil ama bir dizi çekimine gidiyorum. Ve yine keyifle dinliyorum ama bu sefer 20. yılınızı kıtlamak için nice 20 yıllara çok İyi teşekkür ben. ederim Yıldır Bey. Aramanız, sesinizi duyurmanız çok büyük ayrıcalık benim için. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Bir dinleyiciden var yoksa? Tamam. Yokmuş. Devam ediyoruz. Şimdi Bosta'dayız. Ee, yaklaşık iki ay önce bir Bosna seyahatim oldu. Orada aldığım albümlerden biri e, var sırada. Çok güçlü bir ses. Ee, büyüklerin yanında işte Zaffet, İsoviçlerin, efendim İsoviçlerin, Himzopolovinanların, e, Zahim Zaim Amışların yanında. Biraz daha sönük kalmış ama e, çok güçlü bir ses. Daha böyle bir sürü var. E, Slobodan Lelic de onlardan biri. Şimdi ondan seçtiğim şarkıyı dinletiyorum sizlere. <gülüyor> Slobodanlar hiç şarkı söylemeye başlar başlamaz. Hemen yeni bir dinleyicimiz hatta. Erdem Bey merhabalar. Merhaba Muammer Bey. Ben 3 yıldan bilmiyorum İstanbul'a gelince 3 yıl oldu. Öğrenciyim burada. Ne güzel. Yani açık öğretim. Açık abi ve sizi e, burada tanıdım İstanbul'da. Manisa sahilden geliyorum. Ben 22-23 sene önce bizim ilk öğretim okuluna gelmiştiniz. Hatırlamayabilirsiniz. sizle. Ben Nereden? O zaman beri. Nereden? Nereden dil diye Salili. Evet, Manisa'nın ilçesi. Evet. Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Eee siz o zaman tanıştım, dinliyordum. Ya yani bir arayın tebrik edeyim dedim. Ne kadar tebrik güzel bir, bir tesadüf. Dedik. Çok teşekkür ederim. Ya ay Anladım. Dil biliyor musun? Yok. <gülüyor> Anı razı mıyız Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin asimile etti. Seni asimile ettik Erdemciğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum aradığın çok için. Biz iyi, iyi oluyoruz sizi dinlemek bir. Ee, teşekkür teşekkür. Çok teşekkür ediyorum aradığın için. Sağ ol, var ol. Güzel. Hoşça kal. <gülüyor> bir sürpriz varmış. Valla ben de çok merak ettim. Kim var? E, merhabalar Muammer. Ben eski en eski dinleyicilerinden biriyim. Ömer Madra benim adım. <gülüyor> <gülüyor> e, bu konuda bir rekabet de var aslında. Jacques Cohen, ben ve senin aranda ilk kim başladı ve en uzun süre yayın yapan kimdir diye. Bence benim. Onu halletmemize bu sırada imkan yok ama bence senin bu programının başladığı e, sürekliliği ve istikrarı da e, tarihi bir e, anlam ifade ediyor valla doğrusunu istersem bunları söylemek istedim Ömer abicim sağ ol var ol inanılmaz mutlulettim beni öperim seni çok teşekkür ediyorum sağ ol var ol evet şarkımız da bitti bu arada sırada e, gerçekten biraz şaşkınım şimdi Ömer abinin Arayacağını beklemiyordum herkesi bekliyordum da Hani böyle eski sevgililer şunlar bunlar. <gülüyor> e, Ömer abi çok mutlu etti beni, çok şaşırttı. E, sırada Aylazat adlı bir albüm var çalmak istediğim. Dağistan'dan bir e, albüm. 90'lı yılların başında çıkmış. Ve Saniye, Sultan, Saniye Sultanova adında bir şarkıcımız burada başrolde. E, onun sesinden bir Dağistan şarkısı dinleteceğim. Ee, bu albümü kaydettikten kısa bir süre sonra da trafik kazasında aramızdan ayrılmış Saniyat Sultanova dinliyoruz. Evet bir balkan müziği olan Tuna'nın beri yanında Kafkası'dan bir şarkı dinledik. Ee, sınırları ihlal etmeyi inanılmaz sevdiğim için. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, son kez anımsatayım. 0212 343 4040 numaralı telefondan. Ee, Tuna'nın beri yanın yaş gününü kutlamak için çok az bir şansınız kaldı. Bizim de çok az bir şansımız kaldı sesinizi duyurmak için. Son örneğimiz Muhammed Ketencol ve Balkan Yolculuğundan gelecek. enstrümantal bir parça. E, tamamen kişisel zevklerime göre yaptım bugünkü e, şarkı sıralamasını. E, bu arada Muhammed Ketencol ve Balkan Yolculuğu'nun cumartesi günü yani 22 Kasım öğleden sonra saat 15'te Seherentepe'de Turing Otomobil Kurumu'nda bir konseri olacak. Herkese açık. E, i̇lgilenenlere duyurulur. Ee, 22 Kasım saat 15'te e, Tuno, e, Balkan yolculuğu Topluluğu sizlerle buluşacak. Seyrentepe'de Turing tesislerinde. Son örneğimiz e, Kosova'dan az önce arayan Erdem'e de bir selam yollayalım tekrar. Arnavutmuş kendisi. E, Valle Mitrovice'si yani Mitrovice şehrinden dans havası. se i̇şte, harika eski bir dost 90'lı yılların başından itibaren onunla e, Kadir arkadaşlığı, yol arkadaşlığı yaptık. Merhaba Ercüment'cim. E, merhaba, Muammer nasılsın? İyi misin canım? Çok iyiyim. E, sizlerin sesini ardı ardına duyduktan sonra kötü olma inşallah e, var mı? De, sağ olasın. Ya şey, bir şarkının en az 40 yıl hatırı varmış Muammer. İşte 90, 24 yıl geride kaldı. Perikvi'deki bir Rum Kilisesi'nde dinlemiştim ilk kez seni hatırlarsam. Aynen, 1992 e, sonra. Anladım. Evet. Sonra Dikili Festivali'ne gitmiştik Ruhizu Dostlar ile birlikte. Aynen. Ee, yani ben teşekkür etmek istiyorum sana. Ondan sonra yaptıklarımızın hepsini anlatma. Yok yok yok. Yo. Çok <gülüyor> uzun sürer abicim. Yani işte bugüne kadar dostlukla, dayanışmayla geldik muammer. Ee, Ruhizu Dostlar Korosu'na, Mavi Nota Halk Türküleri topluluğuna ne zaman çağırsak akordiyonunla sesini e, katıldın yanımızda oldun. Her zaman. İçin 20 yıllara. Sağlıkla. Çok teşekkür Açık ederim. Açık radyonun... Ve programın 20 yaşı kutlu olsun dostum. Çok Umarım teşekkür ediyorum öpüyorum seni. Kırkıncı yılda da böyle muhabbet etme şansımız oldu. Artık ben böyle konuşabilirim o yılda. Hay canım benim canım benim. Görüşmek, Görüşmek üzere herkese. Sevgiler hoşçakal. ...Mahmerket ve Balkan Yolculuğu'yla bitirdik... ...derken bir dinleyeceğimiz daha varmış... Ee, ...onu da yayına almadan bırakmayalım... ...merbalar... Ee, ...aktarılmak üzere yayına... ...dedi ki Selahattin sen konuş biraz daha... ...zaman şey yapalım... ...zamana ihtiyacımız var... Ee, ...az önce söylediğim gibi... ...Cumartesi günü... ...Mahmerket ve Balkan Yolculuğu... ...sizlerle buluşacak... ...merak edenleri... ...Levent çevresinde oturanları bekleriz eee Serra Antepe'de Turing tesislerinde olacak. Evet, hattayız. Merhabalar. Merhaba. Ee, ben Süleyman Erguner. Ergun Vanlı Ergun. kardeşim. Ee, yani ne diyeyim şimdi hocam? <gülüyor> e, hoş geldiniz yayına. <gülüyor> hoş bulduk. Ee, İnan yani seni zaten hep e, dinliyorum biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim hocam. Eee malumdur, dev bir konserlerde karşılaştızcak vesaire. Tabii, tabii. Sohbetlerimiz Ama... de çok tatlı. Oram. Yani programcı olarak biliyorsun benim de 30 yılım geçti Beretede. Tabii ki. Ee, Ömer Madıdan e, söylediği gibi hakikaten bir emekler bir yayınısın ve de özellikle bu Balkan müzikleri konusu çok önemli. Bu müzik kargaşasından Türkiye'deki bu güzel durum müzikleri saf müzikleri veriyorsun yani büyük bir çalışma büyük bir hizmet bu yani teşekkür ediyorum hakikaten. Hocam e, öncelikle sesinizi burada duyurduğunuz bu benim için birbirinden değerli düşünceleri paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yüz yüze buluşmayı diliyorum. Ben çok isterim çok isterim görüşebiliriz inşallah. Sevgiler hocam ben... ararız sizi rahatsız ederim hoşçakalın. Evet artık Tuna'nın bir yanını kapatma zamanı yok değil mi bir dinleyici daha? Ee, Canla Selahattin de teşekkür etmek istiyorlar istiyorsanız. Orada mikrofon varsa kendiniz teşekkür edin. Merhaba Selahattin abi. Ben Can Açık Gazete'den. Ya Açık Gazete'den yine Selahattin de yanımda. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, gayet keyifliydi. Ee, her şey için teşekkür ediyoruz biz sana. Örnek aldığımız radyoculardan da birisin. Onu da söylemek istiyoruz burada. Çok teşekkür ediyorum Can'cığım. Her gün e, iyi kötü dünyanın halini senden öğreniyoruz Ömer abiyle birlikte. Yayını beraber götürdüğünüz Selahattin'le. Çok teşekkür ediyorum. Biz ben teşekkür ederiz. Selahattin'cim sana da teşekkür çok, çok teşekkür Teşekkür ederiz ediyorum. abi. Yıllardan beri birbirimizin yükünü taşıyoruz. Evet Tuna'nın Beriya'nın şu anda gerçekten bitti. Ama hala konuşmak isteyen varsa program sonrasında 0212 343 4040 numaralı telefonda 15-20 dakika sizi bekleyeceğim. Önümüzdeki hafta kim bilir nerelerde olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cana ve Selahattin'e bin teşekkürler. <gülüyor>